أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من المزات الشياطين و أعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم. Derslerimiz kıyamet alametlerinden bahsediyor. Teccal'la ilgili konulara devam ediyoruz fakat tabii biz büyük kıyametten bahsediyoruz. Onun alametlerinden konuşuyoruz. Bu da faziletli amellerdendir. Hadis-i şerifler okuyoruz. Sizler dinliyorsunuz. İlim meclisinde bulunuyoruz, buluşuyoruz. Mübarek cuma gecesinde. Affoluyoruz, mağfiret oluyoruz. Elhamdülillah. Büyük derecelere nail oluyoruz. Bunda şüphe yok. Çünkü bu ilim meclislerine iştirak hakkında senelerce size hadis-i şerifleri vaat ettik. Ancak tabii büyük kıyametten bahsederken küçük kıyamet Herkesin ölümü devam ediyor. مَمَّا تَفَقَدْ قَامَتْ كِيَامَتُهُ Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ölen kişinin kıyameti kopmuştur. Çünkü artık ölen kişiyi teccal mı çıkacak, Hz. Mehdi mi zuhur edecek, İnşa'a aleyhisselam mı nüzul edecek, bunlardan hiçbiri onu kadar etmiyor. Ölenin kıyameti kopmuştur. Tabi bu ayetler bu alametler zuhur etmeden evvel nicelerimiz öleceğiz belki de hepimiz öleceğiz belki de bu alametler zuhur ettiğinde burada yaşayan kimse de bulunmaya bilir bizim sözlerimiz hüccet değil yani bu hususta bazı tarihler konuştuk sizle çok ilmi konular konuştum sizle ben ama bunların hiçbiri tabi ayet hadis gibi şu gün şu saat diye bir bilim ifade etmez. Onun için için içimizden kimse de kalmayabilir. E, diyoruz da kalmayacak diyemiyoruz tabii. Kalmayabilir diyoruz. Çünkü neden? Kimin ölecek, kim yaşayacak, kim ne kadar yaşayacak hiç bunları bilemeyiz. E, bu alametlerin zuhur edeceği tarihleri de tam olarak şudur diye diyemediğimizden dolayı bunların ilmini Allah'a havale ediyoruz. Celle şanuh, celle celaluh. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi Allah Teala'dan destekli bir ilim olursa, vahiy gelirse o zaman her şeyi bilir. Ne buyurdu? لَعَلَّهُ يُدْرِكُهُ بَعْضُ مَنْ رَآنِ اَوْسِ مِعَ Deccal'dan bahsediyordu bir gün sahabesine buyurdu ki belki de Beni görmüş olan ya da kelamımı duymuş olanlardan bazıları Deccal'a yetişecek buyurdu. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş olanlardan ve onun kelamını duymuş olanlardan sağ olan var mı? He? kardeşim şimdi kelamını yok bizzat duymuş olan, vasıtayla duymuş olanları bahsetmiyoruz. Biz de duyduk öyle kelamını. Bizzat ağzından duymuş olanlarda. Var mı? E i̇şte yanlış konuştunuz. Şimdi Resulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Ola ki ama Allah Resulü'nün kelamında olursa mesela ben desem ki umulur ki benim umulur ki demem ne demektir? Ya olur ya olmaz demektir. Ama Mevla buyurursa ki mesela Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor. Bakı musallata, va tuz zekate, va it'a'ur Namazı dost doğru kılın. Zekatı tas tamam verin. O gönderdiğim akhir zaman peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem itaat edin. Ola ki siz rahmete mazhar olursunuz, merhamet olunursunuz, acınırsınız ola ki. Buradaki ola ki ne demek? Buradaki ola ki vücub içindir. Yani kesinlikle Rahmete mazhar olursunuz. Adam namazı kıldı, zekatı verdi. Peygamber'e de itaat etti sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu adama umulur ki Allah sana rahmet eder denir mi? Denmez. Niçin? Kesinlikle rahmet eder. Çünkü adam şartları yerine getirmiş. E Mevla'nın olakisi vücub içindir. Yani kesin kes. Şimdi Resulullah da böyledir sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyuruyor? Belki de benim beni görmüş olan ya da bizzat ağzımdan sözümü işitmiş olanlardan bazısı biri burada bazısı Arapça'da yanlış tabi tercüme ediyor. Biri demektir o. Bazı, yani bir kısım insanlar demek değildir. Belki de onlardan biri deccala yetişecek. Buyurdu. Şimdi bu, bu, bu belki de ola ki ifadesi benim ola kime benzer mi? He? Benzemez. Allah'ın ki benzedi mi? E benzemez. Vasul'un ki de benzemez. Çünkü o vahiy konuşuyor. Vahiy konuştuğu için o ilim ifade eder. Bizimki zan ifade eder. Takmin ifade eder. Onunki kesin bilgi ifade eder. Peki soruyorum size şimdi. Madem ki o öyle buyurdu, ola ki yetişecek buyurdu. Ama ne demek bu şimdi? Kesinlikle yetişecek demek. O zaman kaldı mı var mı diyorum. Yok diyorsunuz. O zaman çelişkidesiniz. Ne demeniz lazım? Var. var demeniz lazım. Kim? İki kişi var. İki kişi şu anda yaşıyor. Birisi İsa Aleyhisselam ikinci kat semada yaşıyor ve hiç ölüm tatmamış da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle görüştü mü? Görüştü. Miraç gecesi görüştü ayrı. Miraç gecesi görüşürken Adem Aleyhisselam da bütün peygamberlerle görüştü ama onlar vefat etmişler tabi. Ancak Adem e, İsa Aleyhisselamla görüşmesi nasıl oldu o zaman? Canlı olarak oldu çünkü o öbürleri de canlı olarak, ruhaniyetleri şekle bürünmüş olarak geldiler ama onlar vefat etmişler. Ama İsa Aleyhisselam henüz hiç vefat etmediği için aynı sahabe-i kiramla görüşmesi gibi görüştü. Bu bir. Şimdi deccala İsa Aleyhisselam yetişecek mi? Yetişmez oğlum. Peki inecek nüzul ettiğinde Bir de Hızır Aleyhisselam. Hazır Aleyhissalatu vesselam o da Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le görüşür müydi? Görüşürdü. Sahabe-i kiram gibi gelip sohbeti dinler miydi? Dinlerdi. Bak beni gören diyor, kelamımı işitenlerden biri. Tabii burada Onun için demin diyorum ki biz sizden konuşurken sohbet ederken Belkilerle konuşuyoruz. Neye göre Belkilerle konuşuyoruz? Diyoruz ki belki de Teccala bu Anlattığımız konuştuğumuz alametlere Burada şimdi bulunanlardan hiçbiri Yetişemeyecek. Ama burada Belki demem lazım geliyor. Çünkü ne zaman çıkacağını da bilemiyorum Sizlerin de ne kadar yaşayacağının Hesabını bilmiyorum. Belki Allah içinizden birini 150 sene yaşatır 200 sene yaşatır Belki Allah onlar e, Deccal'ın hurucunu birkaç zaman sonra, kısa zaman sonra yapar mesela, yetişen olabilir. Ama ayet vadedicilerde böyle bir belki yok. Ne buyurulduysa aynen çıkar. Ama mesele şu ki bu büyük alametleri kıyameti konuşurken küçük kıyametten hiç haberimiz yok. Bizi daha çok ilgilendiren neresi? Kendi kıyametimiz. Tabi ki deccal fitnesi çok büyük fitnedir ama biz ona yetişmeden ölme ihtimalimiz daha kuvvetli. Çünkü her gün ahiret yolculuğu devam ediyor. Hiç durmuyor. Bu kadar ölenlerin haberlerini alıyoruz. tabii bizden dua ediyorlar. Rahmet dilenmesi için cemaatin duası müstecaptır. Cemaatle birlikte yapılan dua %100 kabuldür. Bu cemaatten bir kelime-i şehadet hediye gönderilmesi bunlar büyük meselelerdir. O gidenler anlıyor tabii. Onlar da çıkıp kalanlara haber veremediği için kalanlar da böyle şey adet kabilinden diye onlarda bir şey anladığı yok. Okuyorlar bir kelime-i şehadet. Hoca gönderiyor ruhuna sevabını. Onlar da amin ama kabre indikleri zaman tutuştukları zaman sıkıştıkları zaman o dört gözle böyle denizde boğulan gibi, imdat bağıran gibi bir kelime-i bir Fatiha gelse diye bekledikleri zaman onlar da anlayacaklar bu cemaattan gidenlerin ne kadar önemi var. Hepimiz de öyle anlayacağız. Allah hediyesiz bırakmasın inşallah. Evet. Efendi Hazretleri buyuruyor ya. Ben giderken diyor hanımım arkadan... Bakkal dükkanını bırakırdı. Kasap dükkanını bırakır, Herkes işini bırakırdı. Yola bize çıkardı. Ne Pakistan'dan mı gelmiş Hindistan'dan mı gelmiş bunlar diyerekten. Çarşamba böyleydi. E, o zamanlarda çarşaf giymişler. Kıdemleri var. Yani hakikaten e, zor iş. Bu e, şal var, cübbe, sakal, çarşaf önemli bir mesele. Bunlar çok büyük bir mesele. Bunlar İslam nişanı. Şimdi sakal yok. Pantal, cöket, gran tuvalet bir adam. Namazla kılıyorsunuz. Çoğunuz da öylesiniz. Allah kabul etsin. Müslümansınız, mübareksiniz. Benden de iyisiniz. Ben kendimi sizden aşağı görmüyorsam buradan aşağı düşeyim yani. Benden de iyisiniz. Ben biliyorum kendimin ne mal olduğunu da. Şimdi kılık kıyafet üzerinde o manada konuşmuyorum. Hepinizin. Ben elini değil ayağını öperim. Allah yoluna gelmişsiniz buraya. Efendim o bana ne yapardı? Efendim ayakkabılarının altını yüzüne sürerdi. Bunlar Allah rızası için bu yola gelmişler diye. Yani biz o zihniyetteyiz. Onu bir defa peşin konuşalım da. Ve lakin tabii kılık kıyafetin önemi, çarşafı. Bunlar İslam nişanı yani dediğimde ne der? Şimdi kadın açık olsa başı imansız olmaz ki. Kafir de olmaz. E yaptığı işin günah olduğunu bilirse ben haram yapıyorum, açık geziyorum, haramdır. Bilirse buna kafir denmez. Müslümandır yani sümandır eli sünnet itikadına Müslümandır. ama tabi örtülü olursa daha salih amelli olur daha faziletli olur e bir de çarşaf en kıymetli tesettür şekli bu önemli bir mesele e şimdi şalvar cübbe ben çocukken bana niye cübbeli dediler e, adam diyor ki benim de cübben var niye bana demiyorlar bu kadar cübbeli var e ben çocukken giydiğimden o zaman çocuklar giymiyordu hiç efendim bana dediler e şimdi ben oradan üçbaş medresesi vardı oradan doğru aşağı inerken çocukken küçücük altı yaşlar yedi yaşlar da inerken oradan duyuyorum oradan yandan bunları kestik kestik bitiremedik diyorlardı mesela. Yani bu lafları ben çocukken duy duyaraktan hızlı hızlı gidenlerdenim yani. <gülüyor> He bunlar önemli bunlar önemli şimdi biraz alışıldım alışıldı ama Şimdi şey, geçen gün bir uçağa biniyoruz bir yerden geliyoruz, e bir yeri bir adamın yanına düştük. Şimdi adam bir baktı bana adamın böyle ödü koptu ya. <gülüyor> Bu mu oturacak yanıma diye böyle tedirgin oldu adam yani. E ben de çok memnun olmadım tabii ondan. Ama aldım önüme kağıtları tefsirin tahsini yapıyorum. Bana ne? 45 dakika değil 48 saatte de gitsem ne sağıma bakayım ne soluma ben kitaba bakıyorum yani. Ama Şimdi sizin birinizden öyle rahatsız olur muydu mesela? O bu tipte olmayan birinden rahatsız olmaz. Şimdi benden Yahudisi rahatsız oluyor. Hristiyanı rahatsız oluyor. Öbürü rahatsız oluyor. Belki kırk tane rahatsız olan var. Ama adam böyle sinek kaydı kıran tuvalet oldu mu hiç rahatsız olan yok onda. Neden? E ne olduğunu bilen yok ki. Ama bilse ki namaz kılıyor, rahatsız olur. Namaz kılanları sevmeyenler var. Bilse ki Müslümandır, Sevmeyenler var. Bilecek ehli sünnettir. Ehli sünneti hiç sevmeyenler var. Mesela siz ehli sünnetsiniz. Namaz ehlisiniz, Kur'an ehlisiniz, zikir ehlisiniz. Ben bunu biliyorum. Ben şahidim. Ama vitrin meselesi yani. Bu vitrinin önemi var mı? E var tabii. Yani vitrine ciğer asana, ciğerleri vitrine asanın içeri girip de altın isteyen var mı? He? Belki içeride kuyumcudur, altın var. Ama adam nereye bakıyor? Vitrine bakıyor. Vitrine girdim içine sakatat istiyor yani. Çünkü ciğer asılı vitrinde. Ama vitrinde altın varsa giriyor içeri, peşibirlik istiyor, durumuna göre ne isterse istiyor. Vitrinin de önemi var. Şimdi bu İslam nişanları, bu Şal var, cübbe, bunlar İslam nişanları. Bunları giyerek gördüğü zaman nişanı Kesin anlıyor ki bu Müslümandır. Değil mi? Müslümanın imanı artıyor, sevinci artıyor. Tabii kafir ise falan... Onun hastalığı marazı artıyor. O bazı kere dişini sıkıyor, elini sıkıyor bir şey. Hı -hı falan bitiremedik, edemedik falan. Kul mutubi gayzlıkum. Allah'ta öfkenizle geberin buyuruyor. Ayeti kerimesinde... Müslümanlara diş bileyenler hakkında mesela. Durum bu. Onun için... Bu eski ihvanlar, eski kardeşler kimse de bu İslam nişanları daha başlamamışken bu işi yürütenlerin hakkı var, önemi var. Başımızın üstünde yeri var, değeri var. Onlara dua borcumuz var. Şimdi temutun ekematayşun te yaşadığınız gibi öleceksiniz. He? Ve tub'asûne kemâ tumûdûn öldüğünüz gibi dirileceksiniz. وَتُحْشَرُونَكِ مَا تُبْعَثُونَ Dirildiğiniz gibi Allah'ın huzuruna edileceksiniz. buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu Mecid Hoca'nın ölümü de bir alem oldu yani. Kabristan'da ölmesi, dua yapılırken bir toprak son ameli bir Müslüman'ın kabrine toprak at atmak oldu. Kesinlikle abdestli, ikindi namazını kıldıktan gelmiş, o arada günah işlemeye zaten fırsatı yok. İkindi namazını kıldığımız zaten gerisi temizlenmiş. Bir de abdestli, bir de salih amel, bir cenaze Müslüman'ın cenazesini kılana ne var? Men teba'a cenaze'l müslimin felûk Bir Müslüman'ın cenaze namazını kılana bir Uhud dağı kadar bir Uhud da. Bir Uhud dağı kadar Uhud dağları kadar, Uhud öyle sıra dağlardır Yemen'e kadar gider. Uhud çizgidir öyle. Uhud dağları kadar sevap alır diyor. Bir Müslüman'ın cenazesini kılar peki mezara da gider de defninde hazır olursa iki uhud dağı kadar sevap alır mübarek adam son ameli iki uhud dağı kadar sevap almış o anda öldü yani e şimdi orada bir cenaze kıldı bir de mezara da gitti iki uhud dağı yani bu kadar sevapla beraber orada dua yaparken eli böyle ha şimdi onun için nasıl yaşarsanız öyle öleceksin e şimdi evvelsi gün biz bir hastayı ziyarete gittik Allah ona da acil şifalar versin kanser hastası ağır durumda. O da bizim eski ağabeylerimizden Halil Nurullah abimiz. Allah acil şifasını versin. Çok sevdiğim mübarek insan. Efendimizlerin çok sevdiği ikhvanlardan efendim. Mesela ona ben öyle dedim orada. Yav dedim hastalar yaşarken sağlamlar ölür, çok olur mesela. Bak o arada kaç kişi pat pat gidiyor. Yani hiçbir şeysi yok. Etabi azrail ama bu iş kalınca can alma görevini onu anlatırdım size evvelki derslerde Allah Teala Hazretleri insanı Adem Aleyhisselam'ı yaratacakken toprak aldırıyor dünyanın topraklarının her çeşidinden toprak aldırdı Dünya evvel vardı. Adem Aleyhisselam yaratılırken dünya vardı. Dünya önceden yaratılmıştı. Hatta cinler buraya iskan edilmişti. Binlerce sene cinler kaldılar. Çok kan döktüler. Çok fitne, fesat, kavga çıkarttılar falan. Zaten melekler onun için bunlar da fesat çıkarır mı diye bir e, söz söylediler biliyorsunuz. Adem Aleyhisselam'ın çamuru yoğrulacak, hamuru alınacağı zaman o toprak seçilecek. Nereden alınacak? Dağdan, tepeden, düzden Efendim çoraktan kuraktan her türlü topraktan her renk topraktan çünkü kırmızı toprak var kirli toprak var Sipsiyah toprak var Çok toprak renkleri var Melekleri gönderdi allah Teala Onun için Adem Aleyhisselam'ın çocukları renk renk değil mi? Siyahı var beyazı var kumralı var esmeri var Bir de huyları Bazı toprak Sert bazı toprak yumuşak kimi adamın suyu sert Kimisi çok yumuşak mesela değil mi? Niye? O topraktan geliyor. Her topraktan alındı. Cebrail aleyhisselam geldi, topraktan bir parça alacak. Toprak dedi ki Ne olacak dedi bu Benden aldığım parça Dedi ki Bundan insan olacak, o ne olacak dedi E üzerinde yaşayacak, olacak sonun ne olacak dedi Sonu ya cennet ya cehennem olacak Allah'a sığınırım dedi benim bir parçam ateşe girmesinden. Deyince Cebrail Aleyhisselam Allah'a sığınana ne yapsın elini çekti. Mevla buyurdu ne yaptın ey Cibril? Toprak sana sığındı bende de sana sığınana dokunamadım yani. Peki Mikal için Mikal Selam geldi aynı soru ve cevapla karşılaştı. İlginç ama. Topraktan parçalar alacak toprak soruyor ne olacak bunlar? İnsan olacak bu insanın sonu ne olacak? Kimisi cehenneme gidecek? Kibüs cehenneti enniyatinde cehenneme giden de topraktan yaratılması sebebiyle toprağın parçası su hava toprak ateş insanın yaratıldığı maddeler. Toprak diyor ki Allah'a sığınırım diyor benim bir parçamın cehenneme gitmesinden. Şimdi hepimiz burada düşünmek düşünmemiz lazım. Sarığımızı önümüze koyup da çocukları doğuruyoruz işte bakalım doğurduk onlardan da doğacaklar falan bu nereye gidecek yani? Bu nereye gidecek? Onun için benim çok sohbetlerdeki dualarımda ne, ne deriz hep? Ya Rabbi, bizden kafir, facir, fasık, münafık halkeyleme. Amin. amin. Bir zerre cehenneme nasip eyleme. Amin. amin. İşte amin denecek dua manasını anlayanlar için. Çok büyük bir dua. Parçalarımız ateşe gidecek sonra bizden. Canının parçasıdır ya. Çocuk bu. Doğurması kolay da bunu İslam üzere yetiştirme meselesi yani. Sıkıntı burada. Bunun üzerine Mikail Aleyhisselam da elini çekti. İsrafil gitsin. İsrafil Aleyhisselam geldi. Aynı soru cevapla karşılaştı. Döndü Mevla buyurdu. Ne yaptın? Ben sana sığınana ne yapayım ya Rabbi? Sana sığınan sığınılacak yere sığınmıştır. Korumaya girmiştir. Ben ona ne yapabilirim? Bunun üzerine Mevla buyurdu ki Azrail gitsin. Acrahalahiram geldi vallahi söke şöke alır ha. Topraktan parçalacak toprak ne oluyor? Allah öyle emretti toprak alacağım. Ne olacak insan olacağım, onu olacak cennete gideceğim. Neyse meseleler konuşuldu, görüşüldü. Toprak dedi ki: "Allah'a sığınırım" dedi benim bir parçam cehenneme gitmesin. Acrahalahiram da dedi ki: "Ben de Allah'a sığınırım emrini işlememekten" dedi. Al dedi, alırım dedi. Hepsini topladı götürdü Adem Aleyhisselam cennette yaratılırken Hamur o topraktan alındı Çeşitli topraklar dünyanın her tarafından Her renk her çeşit toprak O zaman Mevla buydu ki sellevha, Bunların canını almakla da seni görevlendirdim Çünkü neden Sen işini iyi yapıyorsun Şimdi Cebrail Aleyhisselam'ı gönderirim bir adamın canını alma Adam diyecek ki ya ben daha durmamla Allah'a sığınırım beni alma İyi kal o zaman diyecek Herkes kalacak yani ve bir melekler bu işi yapamaz. E seni gelecek Ezel Ali sen laf anlat. De ona ki işte ben Allah'a sığınırım falan. O da ben de Allah'a sığınırım der yani. Allah al diyor ben seni bırakır mıyım? Kimseye hatır etmez yani. Şimdi son Ezrail Aleyhisselam dedi ki ya Rabb'i dedi. Bunların canını bana aldırıyorsun. Hep düşman olacaklar var. Şimdi hakikaten yani Azrail Aleyhisselam bu da bir Cebrail Aleyhisselam gibi pek sevmiyoruz herhalde yani. Doğruyu konuşalım değil mi? Eşit sevmemiz lazım. Hepsi Allah'ın tabi Cevrail Aleyhisselam fazileti başka da Allah'ın meleği Allah'ın emrini yapıyor. La yasunullah Onların özelliği emre isyan etmezler ve fa'alünem aymarun emr onuysa onu yaparlar onlar öyle. Ama tabii ki yani. Cebrail Aleyhisselam gelsin, Ezra Aleyhisselam dense, herkes Cebrail Aleyhisselam gelsin yani. Kimle görüşelim, bu işi kim halletsin, herkes onu ister yani. Miki Aleyhisselamı ister, bolluk meleği. Ezra Aleyhisselam, sen Azra Aleyhisselam, öyle dedi ya Rabbi. nece benim için önemli değil dedi yani, beni sevmemişler, sevmişler, yeter ki ben senin emrini yerine getireyim, mesela o değil de. Bu nasıl olur? Mevla buyurdu ki, öyle sebepler yaratacağım ki seni unutacaklar buyurdu. Şimdi onun için, Adam ölmüştü. Neden ölmüş? Ecelinden ölmüş. Anladık ecelinden ölmüş de neyi varmış? O yine adam diyor ki bu ne değirmeni? Diyor ki bu yel değirmeni. Anladık yel değirmeni. Suyu nereden geliyor diyor yani. Sen anlattıysan niye soruyorsun ki bir daha zaten? Yel rüzgar yani. Rüzgarla giden değirmenini anlamışsın da suyu nereden geliyor sorulur mu yani şimdi? Bu da onun gibi. O ecele diyor acele anladım da diyor. Neyi vardı diyor yani ecel geldi cihane baş ağrısı hane yani bunu daha ne anlamayacak ne var ama işte kalbi vardı yani ara sıra kriz geçirirdi pat diye üçüncüde gitti yani iki kere yoklar üçüncüde düşürür yani dedim mi ha öyle mi tamam o zaman anladı yani onu diyene kadar istediğin kadar eceldi ayet oku ona o nesi varmış diyor e kalbi ne kalp nedir yani adamın kalbine pil takmışlar yani kalp atıyor adam ölmüş yani ne olacak? Kalp çalışırken de Allah adamı öldürebilir. Kalp durmuşken de Allah adamı yaşatabilir yani. Bunlar ayrı şeyler. Ecel. Efendi Hazretlerimiz böyle ihvandan ölenler olduğu zaman da tabi kabirlerinde sonunda kendisi de teşrif ederlerdi. İhvandan olan insanları Olmayan insanları, fırsatı olduğu kadar mübarek insan tabi Salih amel meraklısı olduğu için bütün hastaları ziyaretlere, ölenlerin Cenazelerine çok iştirak ederdi, hayatımız ondan gezdik yani, devamlı e, Tabi kabirlerde bulunur, telkinlerini verir, dualarını yapar Bir kere şöyle buyurdu Bu manevi yola intisap edenler Bu yolda yaşayıp ölenler Çok güzel karşılanıyor orada Gittikleri yerde güzel karşılanıyorlar, haberleri bize geliyor buyurdu. İşte bu tabii onu söyleyebileceği bir sözdür. Ama dikkat edin yani, bu yolun yolcuları güzel karşılanıyor gittikleri yerde. Şimdi mesele nasıl karşılanacağımızdır yani. Gidiş muhakkaktır yani, kaçınılmaz. Kurtulsa Lükmân Hekim kurtuldu, 560 sene yaşamış, 400, 4000 peygamberden İlim öğrenmiş. Dört bin peygamber de ondan istifade etmiş. Artık tıbbın mıpın bütün kitabını o yazmış yani. Lokman-ı Hakim dedin mi bilmedi ilaç yok ama ölüme ilaç bulamamış yani. Onun için hepimiz şu anda ölü yani bu cemaat hepsi birkaç sene sonra altında. Bunun gibi niceleri altında. Şu anda dünyanın üstündekinden fazla var altında. Onun için herkesi cenaze gibi görmek lazım yani. Hepimiz öleceğimize göre şimdiden ölü gibi bir şeyiz yani. Burada bir kişinin bile ümidi yok ki ben ölmem diye, hiçbir kişinin ümidi bile yok yani. Bir kişi ben ölmeyeceğim dediği zaman da onu tımarhaneye tıkarlar yani, deli diye. Çünkü akıllı bir adam efendim, ne yapmaz, ölümü inkar etmezsin. Çünkü bizden çok daha akıllıları, çok daha ilaç bilenleri, çok daha zenginleri. Adam dünyanın en süper hastanesini kuruyor. Her taraf makina yani adamı makinelere bağlasalar orası dursa orayı çalıştırır. böbreği bitse orayı çalıştırır. Her tarafı fişe takar yani. Ama adam o hastanede öldüğüne göre, dünyanın en süper hastanesinin sahipleri de o hastanelerde öldüğüne göre biz öleceğiz yani. Onun için şimdi vakitleri değerlendirmeye bakalım. Nasıl yaşadığımıza bakalım. Bak şu gidenler ne mübarek insanlar böyle tesbihler ellerinde zikirler dillerinde Allah diyerek yaşayıp ölenler. Bunlar örnektir. Kaç kişi böyle şu hafta? Bir hafta içerisinde benim tanıdığım, bildiğim insanlar oldukları için konuşuyorum. Biz de onlar gibi salih amellerle bitirelim inşallah. Son amelimiz salih olsun. Allah sona bakar. İtibar son nefesedir. Onun insan, Resulullah buyurdu, sallallahu aleyhi ve sellem. Sahih hadiste Bukhari Müslim'de, bir insan, cennet ehlinin ameli işler. İşler, işler, işler, işte 60, 70, 80 yaşına kadar artık cennet ehlinin amelini yapar. Hep cennet ehlinin amelini yapar. Ama ezelde bir yazı var. O yazı neye, neye göre yazılmış? Allah Teala'nın ezeli ilmine göre. Allah Teala'nın ezeli ilmi yanılır mı? Şaşar mı? Haşa. Peki, tam ölümüne yaklaşırken, hatta diyor yani cennete girmesine bir karış kala. Bu şu demek ki cennete girmek için şu anda manimiz nedir? Bizden birimiz için içimizde cennetlik insanlar var. Allah bizi de onlara ila keser. İlla ki Müslümanlarda cennetlik insanlar vardır. E. Bu cennetlik insanların cennete girmesine şu anda mani nedir? Yaşamış olmalarıdır. Çünkü ölürse öldüğü gibi girecek cennete. Fakat e, tabii ki ölüm mani oluyor. Mesela ne diyor? Her namazdan sonra ayetel kürsi okuyanın her namazdan sonra arada dünya kelamı konuşmadan şöyle güzel bir huzur huşu üzere okunursa tabii ki talim tecrübeleri vaatli olursa tabii tam tesir eder. Ayet-el okuyorsunuz ya, tespihten evvel. Ama onu bilinçli okumak lazım yani. Allah'ın en büyük ayeti, azametli ayeti. Her namazdan sonra ayet-el okuyanın cennete girmesine tek mani ölmesidir diyor yani. Öldü mü girdi diyor yani. Bir engel varsa yaşamasıdır yani. Bak ayet-el ne kadar önemli değil mi? Ecdadımız onu mesela... Ne yapmışlar? Tesbihten evvele koymuşlar, neden hiç onları cemaat terk etmesin diye, yoksa insanlar kalkıp çıkacaklar, unutacaklar diye onları böyle bir tertip yapmışlar. Osmanlı ecdadımız, camiler buna göre devam ediyor. Elhamdülillah bunlar hep sünnettir. Ama onlar bir tertip yapmış, unutulmasın sırası diye. Şimdi, tam cennete girmesine bir karış kala. Yani ne demek? Ölmesine bir birkaç dakika kala. Birkaç dakika kala demek. Çünkü bir karış kaldı ne demek yani? Ölçe girecek. Yazı gelir diyor önüne geçer. Ne demek yazı gelir önüne geçer? Allah Teala ezelde bildi ki bu adam sonunda sapıtacak. 80 yaşına yanaşmış. Mesela bu nasıl olabilir? Buna da bir misal vermek lazım gelirse. Yaptığı vasiyette zarar verir diyor kalanlara. Ölüm döşeğinde ne yapıyorlar insanlar? Vasiyet yapıyorlar. O vasiyette İslam'a uymaz. Kur'an'a uymaz. şerata uymaz. Kendi kafasına orada bir vasiyette bir haksızlık, bir adaletsizlik, bir yamukluk yapar mesela. Diyor ki sittin sene yani sittin sene Türkçe'de geçiyor, sittin sene Arapçadır aslında o sittin 60 demektir. Sittin sene derler ya 60 sene Allah'ın taatıyla amel edenin ölüm döşeğinde yapacağı bir İslam'a uymayan vasiyet sebebiyle cehennem hak olur diyor. Bunun gibi mesela düşünelim. Yani bir karışkala ölümüne yaklaşmışken diyor, o yazı önüne geçer. Yazı önüne geçer ne demek? Allah'ın ilmi devreye girer. Yani kaderi devreye girer. Bu ne demek? allah Teala ezelde biliyor adamın ne zaman ne yapacağını. O adam ölümüne yakın, çokları böyle de oluyor Allah muhafaza etsin. Adam diyor ki bu kadar namaz kıldım hiçbir faydasını da görmedim ya. Tövbe estağfurullah. Ne görecektin ya? Benim cemaatten biri var adı. Bir genç delikanlı o zaman tabi şimdilik hep ihtiyar olduk. O dedi bana o zaman Çok sene evvel konuşuyorum Ya benim bir kayınpederim vardı dedi Hep senin sohbetlerine devam ederdi dedi Fakat dedi şimdi getiremi getiremiyorum onu Falan bir zaman sonra ya dedim sen yine davet et gelirse gelir Kayınpeder baba gibidir yani şimdi sen ona terbiyesizlik yapacak halin yok Sen hürmetini muhafaza et Gelmeyebilir sohbet mesele değil Ya diyorum ki baba ne var Hadi gidiyoruz sohbet var ''Biz çok dinledik.'' Diye. ''Oğlum, aman, Doymuş yani. Doymuş. ''Biz çok dinledik.'' diyor, ''Sen git, boşver.'' ''Efendim?'' ''Benim ihtiyacım yok havası, çok tehlikeli.'' ''Ben dinlemesem de olur artık, cemaate karışmasam da olur.'' ''Ben çok biliyorum.'' falan bunlar, çok tehlikeli. ''Bu hareketlere girmeye başladı.'' Sonra bir zaman sonra, ''Yahu'' dedi, ''Namaz da kıldıramıyorum.'' dedi ya. ''Adam sakallı adam yani.'' ''Cemaate, senelerce gelmiş.'' Ya diyorum baba namaz mı? Ya kıldım kıldım da ne faydasını gördüm dedi ya. İşte bak kendisine 60-70 yaşına bir de böyle bir laf konuşursun. Ne olacak şimdi? Ondan sonra da bir gün tavan arasında kendini astı. Bağırıyoruz bağırıyoruz üst katta bir de çıktık asmış kendini yani. E demek ki ne oldum deme ne olacağım de lafı bu manaya geliyor. Yani sonumuz mühim. İtibar son nefese nasıl gideceğiz Allah'a? Bu yolda yaşarsak bu yol bizi muhafaza edecek inşallah. Ama bu yolda yaşamazsak, cemaattan ayrılırsak kurt yeme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bir de her cemaatada de katılanda bu garanti yok. Ehli sünnet ve cemaate katılacak yani. Şimdi öyle hocalar var, tefsir dersleri yapıyor, sohbetler yapıyor mesela. Çok popüler diyorsunuz yeni tabirle. Meşhur hocalar, bayağı da bir millet onlara gidip gelmeye başlamışlar ben duyuyorum. Ben kıskanmam. El sünnet ve cemaat hangi alim varsa gidin dinleyin derim ben teşvik ederim yani ama adamın itikadı bozuk Adam diyor ki mesela Allah muhafızın hayır kadınlar namaz kılsın diyor Kabeye girer diyor namazlarınızı kılın diyor Mezepleri reddediyor, diyor tasavvufu inkar ediyor tarikatları inkar ediyorin bu adam nasıl göndereceksin Her cemaata girene de bu muhafaza yok. Bazı da ters teber Allah muhafaza. Katılırsın bir cemaata, eli i itikadından da soyulursun çıkarsın yani. Şimdi bir de o tehlike çıktı. Öbür bir hoca var, hadis alimi Mekke'de okumuş. Şöyle alim, böyle alim şu anda meşhur yine. Böyle vakıflar kurmuşlar, dersler veriyorlar. Bana geliyor biz biz ona gidiyoruz. Ya tamam şudur budur. E, bu sefer diyorum kardeşim, nedir itikad? Bir tanesi bende ya o çok güzel itikadlı sağlam. Şöyle hadis okuyor, böyle hadis Dedim git ona sor ki, o adama dedim, Git ona sor. Beni deme. Kendini de tanıtma. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Resulullah'ın şefaatini istesem, Resulullah'ın hürmetine duamın kabulünü istesem caiz olur mu? Olmaz demiş. İşte tevessülün inkar ediyor. Resulullah'ın yüzü süy hürmetine Adem babamız bile af oldu da hadis-i şerifte geçiyor. Biz Resulullah'ın yüzü süy hürmetine ist istesek yanlış mı olacak yani? E i̇şte bak itikadı bozuk. E şimdi ne yapacağız? Onun için her cemaata gidenlere biz bu garantiyi veremeyiz. Biz ehli sünnet, ha ehli sünnet ve cemaatız diyen de çok. Şu anda en çok ehli sünnetiz diyen kimdir biliyor musunuz? Mekke'nin imamları ve Vehhabilerdir. O Vehhabilere sorsanız biz hep dinden çıkmışız. Tek ehli sünnet onlar kalmış. Çünkü onlara göre Eyüp Sultan'ı ziyarete gitsen, Eyüp Sultan'ı ziyarete gitsen gavur oldun yani. Onlara göre öyle, şirk. Allah'a ortak koşmuşuz. Neyine ortak koşacağız ya? Mübarek gelmiş bize şefaat etmeye buraya. Biz onu ziyaret etmeyecek miyiz ya? Mesela. E onlar diyor biz ehli sünnetiz. E şimdi onun için ehli sünnetiz diyenleri demiyorum ben. Hakikaten ehli sünnet olanları. O cemaatlere girerseniz Allah sizi muhafaza edecek inşallah. O cemaatlardan çıkmazsanız, ayrılmazsanız Allah sizi muhafaza edecek inşallah. Ama tabi çok dolanırsanız her taraftan bir şeyler öğreneyim derken de bir yanlış yerlere kapılıp kalırsanız Allah muhafaza etsin o zaman da bu teminat geçerli değil ondan sonra hoca efendi ne var e sen bana dedin ki e, cemaatlara devam et kurtulacaksın e ben mahvoldum dersen ben de derim ki sana sen hangi cemaata devam ettin mübarek adam yani biz bu yol bu manevi yol tabi eli sünnet vel cemaat yolu ama şu anda bu nakşi tariki Halidi kolu, müceddidi kolu, i̇mam Rabbani'den gelen Halidi kolu bu yoldan... Bu pak çeşme, bu bulaşmamış elhamdülillah. Bunu da bulaştıramayacaklar inşallah. i̇mam Rabbani diyor ki Hazreti Mehdi de bu yoldan gelecek. i̇mam Rabbani'nin buyurduğu haktır yani. Hazreti Mehdi benim nispetim üzere yani. Bu manevi yol üzere gelecektir. Çünkü el-i sünnet ancak böyle korunacak. Etraf akımlar doldu, akımlar. Rüzgarlar, akımlar, ceryanlar... Millet kapılıyor, kapılan gidiyor. Sele kapılmış küçük gibi nereden çıkacağı belli değil yani. Bir şey dinliyor, itikadı bozuluyor ya. Yani. Onun için biz size Allah için anlatıyoruz. Doğruları söylüyoruz. İşte Hocam Efendi Hazretleri ne buyuruyor? Gidenler güzel karşılanıyor. Nasıl gidenler? Kimden gidenler? İşte, ehli sünnet vel cemaat bu yolu muhafaza edenlerden bahsediyor. Bize haberler geliyor diyor. Ha Allah dostları için kabirdekilerle görüşmek falan çok basit şeyler. Ölülerle konuşmak çünkü ruhaniyet meselesidir o. O keşifler bunlar çok basit şeyler onlar için mesela. Ama biz de gideceğimiz kesin nasıl karşılanacağımız belli değil. Onun için bütün derdimiz şimdi iyi bir gidişle gidişatımız olsun inşallah. Hayatımız, mematımız İslam üzere, Kur'an üzere, şehadet üzere, tevhid üzere olsun inşallah. Ehl-i sünnet ve cemaat itikadı üzere yaşayalım, ölelim inşallah. Evet. Şimdi siz diyorsunuz hocam Hoca ne oldu, sohbetin neresindeyiz? Başı sonu beraber yani. Ortasındayız diyelim yani. Ben de sizi çok uzatmama kararları aldım. Tabii çünkü sıkıntı oluyor. Yollar tıkanıyor. Şimdi buralara şey koyuyoruz arkadaşlar ama her tarafa arkadaş koyacak olacak, cemaatin yarısını dışarı çıkartmamız lazım. E bu sefer arabaları iki sıra park ediyorlar. Yukarılara doğru iki sıra parklarda sorunlar çıkıyor. Herkesin niyeti iyi değil. Bazıları kaşımak karıştırmak istiyor. Ortalığı biliyorsunuz. Onun içindir ki iki sıra yapılmaması ikinci sıra park edilmemesi. Çünkü adam orada bahane ediyor. Hastam vardı. Öldüm öldü. Yalan da konuşur bu millet yani. Yalan da konuşur. Müslümanı şikayet etmek için yalan da uydurabilir birisi yani. Onun için buna sebebiyet vermemek için ikinci sıra parkları yapmamanızı görevliler rica ediyor bizim dernek görevlileri. Sizden. Tabi adımlarınız fazla olsun inşallah. Allah yolları attığınız adımlar hep yazılıyor inşallah. Günahlarınız dökülüyor. Dereceleriniz yükseliyor. Evet. Şimdi. Deccal hadisinden devam ederken kısaca şu rivayeti toparlayalım. Ve haftaya da inşallah Allah mani vermese Deccal'ın Gebermesini konuşacağız inşallah. Kim gebertecek, nerede gebertecek, nasıl oluşacak, gelişecek. Haftaya o ders kalır. Şimdi bu dersi yaptık. Geçen hafta nerede kaldık? Mekke'ye, Medine'ye geldi dayandı dedik değil mi? Giremedi. Melekler karşıladı. Bu hadisleri okuduk size. Medine Emnevere'ye geldiği zaman konaklıyor tabii. içeri giremiyor. Giremeyince feyeteveccehu kıbelehu racülüm <gülüyor> minel mümini. Bir mümin Medine'den çıkıyor diyor ki ben bununla bir görüşeceğim diyor. Ve kullu ashabi şu adama gideceğim diyorum. Feenzurun ne sallallahu aleyhi ve sellem emle. Bakayım bir diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi uyarmıştı, korkutmuştu bu Deccal meselesinde. O mudur, değil midir? Bir teşbit yapayım diyor. Fe kullu ashabu vallahi la İza ateideu خلينا fakat bak dikkat. Arkadaşlar diyorlar ki vallahi seni ona göndermeyiz. Neden? Bilsek ki seni öldürecek hiç umurumuzda değil göndeririz şehit olursun. Ama korkarız ki dininden döndürecek. İşte dinden dönmek ölmekten beter meselesi. Çocuğunun, arkadaşının dininden dönme tehlikesini göz önüne bulundurduğun zaman da Ölümünden daha kötü gelecek sana. İşte o zaman imanın tadına ereceksin. Fakat feyebâ aleymû racülül mü'minû illâ en O mü'min zat direnişe geçiyor diyor. Ben gideceğim arkadaş, kimse beni durduramaz. Feyentalikû yemşî hatta ye'tiyeh mesâliheddeccâl. Geliyor, yürüyor, deccalın kontrol noktaları var. Medine'ye girememiş de o çıkışta gözcüler tayin etmiş. Feykûlûnele aynette amid. Nere, neyi kastediyorsun? Nere gidiyorsun? Soruyorlar gözcüler. Fekula amidu şu çıkmış bir adam ya dert çalmaymış, neymiş? Birisi çıkmış, ben Rabbim diyor, ilahınızım diyor, bir şeyler diyor. He, ona gideceğim. Fekulun ele vemanı Sen benim Rabbimize inanmıyor musun? Sen ne bir şey konuşuyorsun be? Diyorlar ona. Fekul, ma Rabbine O da diyor ki, Rabbimizi biz tanıyoruz. Rabbimizin kim olduğu gizli değil. Siz kimden bahsediyorsunuz? Fe koyulun hemen gözcüler diyorlar ki öldürün şunu diyorlar. Fe kulu ba'dum li ba'di niş ektenâkum rabbukum en tektulû Bu sefer birbirlerine diyorlar ki ya Rabbimiz diyorlar Deccal için. Rabbimiz bizi yasaklamıştı. Bana sormadan kimseyi öldürmeyin demişti biz. Şimdi kendi kafamıza iş yapmayalım. Feurselunu ile Deccal inna kad ahdna ve fe ev Dedcila adam gönderiyorlar diyorlar ki biz bir adam yakaladık şöyle şöyle konuşmalar yapıyor ileri geri senin hakkında konuşuyor biz bunu öldürelim mi yoksa sana mı gönderelim? Kalihrizilu ileye bana gönderin diyor haber gönderiyor onu deccala çıkarıyorlar feidarahu sallallahu aleyhi ya sallallahu aleyhi o mümin zat onu görür görmez Hemen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerde bizim konuştuğumuz, sizin dinlediğiniz tariflerle, vasıflarla onu tanıyor. Ve diyor ki, en insanlar, işte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bizi uyardığı deccal budur, bütün çevresindeki insanlara. tüm yekûl, bu sefer deccal'ın suratına bunu söylüyor. Deccal diyor, Detutu anni fîmâ emarduke ve illâ şekkaktuke şikkateyn. Ya diyor, benim emrime itaat edeceksin beni Rabbim bileceksin haşa ya da seni iki parçaya bölerim diyor fe yünadil mümin eyyü enna mesihü'l kezzab men asav fevfil cenne ve men bu işler kolay değil herkese nasip değil hele bizim gibi insanlara bu zamanda kıvırma payı çok diyor ki ey insanlar mesihü kezzab sahtekar deccal budur buna isyan eden cennettedir buna itaat eden cehennemdedir diyor o mübarek zat Fevimarubiyi soyun diyorlar, yatarın diyorlar. Feyvez ya Allah, ben önüne, arkasına, sırtına, göbeğine, göğsüne, dayak, dayak, dayak, dayak. Allah Allah. ve Lediye Halifubiye, Bak yemin ediyorum diyor. Ya bana itaat edersin, bak iki parçaya ayırırım dedim, sen sana blöf yapmıyorum, doğru konuşuyorum. ''Entel mesihul kezzab'' Neyine itaat edeceğim sen, sahtekar, yalancı ciddet çalın birisin. ''Feyümeru bihi feyünşeru bilmişar min mefrikihi hatta yuferraq beyn ericiley'' Bunun üzerine testere getiriliyor, demir testereyle başına konaraktan ortadan bölünüyor. Bir parçası bu tarafa düşüyor, o mübareğin bir parçası öbür tarafa. Teccal diyor ki iki parçasını birbirinden diyor bir ok atımlık, ok hedefi kadar, bir ok atımlık yer kadar ayırın diyor. Götürün o parçayı uzağa diyor. İki parçası birbirinden o kadar uzaklaştırılıyor. Fümme yemşiddeccal peynel kıtateyn Teccal aradan geçiyor o iki parçanın arasından. O zatın ve ekulü li evliyâhiyye enni rabbukum Medine'nin dışında oluyor bu olay. Adamlarına diyor ki, ben şimdi bunu diriltirsem, iki parçayı görüyorsunuz, biri nerede biri nerede. Bak aradan geçiyorum, ha hokkabazlık yok diyor. Aradan geçiyorum, hava geçiyor yani. Ben geçiyorum bak, farklı yani, gitti orası net tarafta. Rabbim, ben sizin Rabbiniz olduğuma inanacak mısınız? Kalubela biz zaten inandık diyorlar canım, mesele değil de. Sonra, bu, vurup o zatın iki parçasından yarıdan bölünmüş ya Allah Allah. Parçasından birine vuruyor ve kulle kum bakalım diyor. Öbür parçayla birleşiyor feş tevi kaymen. Timtik ayak akır. Olacak mı bu? Vallahi olacak. Muhammed Mustafa yalan söylemez sallallahu aleyhi ve sellem. Felma ra'aw ve uliahu saddaku ve kanu ennehu rabbuhü ceabuhu ve teb'uhu. Dostları bunu görünce ya diyorlar imanımızın imanımızın nuru arttı diyorlar ya. Sen tabii ki Rabbimizin sen ne dersen tamam ya sen. Öldürüyorsun diriltiyorsun bundan fazla ne yapacaksın yani? O zatı diritti ya şimdi. Vekalelilmu min ela bi? Şimdi inandın mı diyor benim senin Rabbim olduğuma? mu? yekulu mezdet fike illa basiratan. O diyor ki şimdi daha iyi anladım Deccal olduğunu diyor. Ne mübarek adam acaba? Lan elan eşet tufiği ke basirot emni kabul daha önce bu kadar anlamıyordum diyor şimdi daha iyi anladım diyor çünkü neden? E çünkü diyor hadisi şerife tam uydu diyor bu şimdi ya bu hadisi şeriflere inanan adamı işte deccal da ondan baş edemez yani iman meselesi. Tüm menadafin nas? Ela anna hadi Meseh el keldab anna hadi Meseh el bağırıyor bu sefer. Bak şimdi esas mucize. Bak ben parça parça oldum, He, şimdi dirildim. Bak size söylüyorum. Deccal budur. Sahtekar budur. Ve la'a'lubaadi bihadiminennas. Bu da yaptığı sondur. Benden sonra kimseye bir daha böyle bir şey yapamayacak diyor. Bunun da pili burada bitmiştir diyor. Şarjı bitti bunun diyor yani. O zat bunu da insanlara haber veriyor. Fequluddaccalullezihlifu bihi letudiyani ev la'zbahannaka lev kulayna kefinnas. Yine yemin ediyor Deccal, ya bana itaat edeceksin, ya seni boğazlayacağım, ateşe atacağım, ağrıma yakacağım, falan filan. Sana kıyamete kadar yaşasam itaat etmem, diyor. Deccal'ın oyununu bozuyor, milleti şüphelendirecek yani. Bu mübarek zatın işi. <gülüyor> Deccal, tutun şunu tutuyorlar, kesin bunu bari diyor. İkiye ayırdık diyor, birleştirdik, şey olmadı. Keser çek belki tam canı çıkar diyor. Kesmek için tutuyor. Ve yucal ma beyne raqabati ila turqwati nuhatan fe la Allah tarafından boynuyla göğsü arası kurşuna döndürülüyor. Kurşun ne bıçak işliyor? Ne bir şey işliyor. Allah istedi mi? E kurşuna döndürüldü mü? Adam ölür zaten damarları tıkanır bilmem ne. Sen konuşuyorsun hala. Sen hala konuşuyorsun. Adamlar robot yapmışlar pat küt robotlar geziyor yani. Allah istese celalü Etten, kandan... Ya siz şimdi insansınız. Yürüyorsunuz, geziyorsunuz, konuşuyorsunuz, görüyorsunuz, eliniz ayağınız işliyor. Bunlar neden? Etten, kandan, damardan. allah Teala bunu demirden yapsa, daha kolay yani bize göre. Bu etten olması daha zor yani. Ama şimdi buna alıştığınız için, diyorsunuz ki, ya demirden, kurşundan adam yaşar mı? Halbuki demirden, kurşundan Allah istedi mi? Yaşatır. İsteseydi bizi demirden yaratabilir miydi? He? Ne bu la? Kulluğunu haja ve denne fi İster taş olun, ister demir olun. İster tunç olun, bakır olun, kurşun olun, ne olursanız olun. Ben sizi dirilteceğim Allah buyuruyor. Yeniden yaratacağım. Al dedi mi kalkarsın. Demiri de diriltirim. Kurşunu da diriltirim. Neyse, daha daha ol. Taş ol. Ben kulumu kaybetmem. Fe şeyinğızûne ileyke ''Hul asâ'e yekûne qarîbâ'' ''Yevme yed'ûkûm feteştecibûne bi hamdîhî ve tezunnûne ille biztum illâ Peki ne zaman diyorlar bu sefer? De ki çok yakındır göreceksiniz. Ne zaman ki kalkın dedim mi kabirlerinizden çıkacaksınız, Subhanallah ve Hamdi diye başınızdan toprakları silkeleyeceksiniz. O zaman sorarım size dünyada ne kadar kalmıştınız. Ya bir gün ya bir gece ya bir saat diye az kaldığınızı hatırlayacaksınız. İşte dünya. Şu yaşadığımız hayat rüya gibi gelecek. Kabirde bundan daha çok olacağız Mahşer elli bin sene. Artık cennet cehennem Allah yerimizi cennet etsin. Sonsuz! Burada yaşadığımız altmış, yetmiş sene ne kadar gelecek bize? Bir saat bile gelmeyecek. Onun için Allah onun boğazından göğsünü ne yaptı? Kurşun yaptı. Yapar mı? Yapar. O kurşun halinde de yaşar mı? Yaşar. Dettel onu kesemeyecek. Silahları da işlemeyecek. O zaman ellerinden ayaklarına tutun diyecek. Öyle ateş yaktım. Dedim ya, geçen hadislerde, derslerde okuduk. Cennetle cehennem gibi bir dağ var. Ateş dağı gibi yanında geziyor. Bir daha var cennet gibi yanında geziyor. O ateş görünen yere onu atacak. Feyhizimün nes indemak kadim bu filler? İnsanlar onu ateşe attı zannediyorlar. Ve indemak ulkiye fil cennet. nereye atılmış oluyor cennete? Rasulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Onun ateşine iptila olan ateşe atacağım diye efendim tehdidine uğrayan. Sebat etsin, imanda sebat etsin, gözünü yumsun, girsin ateşin içine gözünü yumsun, bakacak ki serinliktir cennet orası. Ya geçen derste okuduk işte. Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hada ekreb umri'in minni ve e'azamun nâsi şehadeten inde rabbil âlemîn Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bu deccalın karşısına çıkacak onun oyununu bozacak insanlar artık şüpheye düşmeye başlayacak şekilde ona direnen zat var ya diyor bana derecesi en yakın olan kul alemlerin Rabbi olan Allah katında şahitliği en büyük olan kul işte o kuldur diyor Allah. ne buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem beni görenlerden işitenlerden biri deccala yetişecek işte ulema bu hususta inceliyorlar inceliyorlar kimdir kimdir kimdir sonunda müslüm hadisinde vesair Hafız ibni Hacer, Fethül Bari'de vesair bütün alimler ibni Hibban'da bütün ulemanın ittifakıyla kim olduğu söyleniyor iki kişi kalmış bir İsa Aleyhisselam bir Khadr Aleyhisselam İsa Aleyhisselam olabilir mi? Olamaz niye? İsa Aleyhisselam tekçalı gebertecek ama bu zatı tekçalı Ölümüne sebep oldu. Bu ters bir şey şimdi. Bu kimdir? İşte i̇bn Abbas hadisinde ne buyuruyor? Nüssiyelil hadrifi eceli hatta yükezzimet deccal. Hızır Aleyhisselam niye yaşatılıyor? Allah ecelini uzattı ki deccalı inkar ederek bu mucizeyi ortaya koysun diye Hızır Aleyhisselam'ın yaşantısı devam ediyor. Allah. İşte o Hadır Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam'ın deccalla böyle bir hadisesi geçeceğini geçen derslerde kısaca işaret Etmiştik. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beni görenlerden, sözümü işitenlerden biri deccala yetişebilir buyurduğu çıktı mı şimdi? Heh, işte o da kim? Demek ki Hızır Aleyhisselam sahabi. Hızır Aleyhisselam aynı zamanda peygamberliği ihtilaflıdır. Kesin peygamber diyemiyoruz. Ama büyük velilerden olduğu Allah'ın dostu olduğu o şüphesiz. Ama peygamberliği ihtilaflı olsa da Resulullah'ın sahabelerinden olduğu kesin. Hızır Aleyhisselam sahabidir. Ve Deccal'ı inkar etmek için eceli tehir edilmiştir. Çünkü ne diyor? Diyor ki bakalım ben gideyim diyor Resulullah bize anlatırdı diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Acaba Deccal o mudur değil midir? Bir inceleyeyim diyor bak. Bize anlatırdı diyor. Oradan zaten sizin argoca tiyoyu veriyor yani sahabe olduğuna. Öbür türlü hocalar bize anlatırdı demiyor. Resulullah bize anlatırdı diyor. Oradan da anlamak lazım geliyor ki orada vasıta kullanmıyor. Bize anlatırdı diyor. Mesela sizden biriniz şimdi gidip de ben Resulullah'tan işittim diyebilir misiniz? E onun gibi yani. Ben hocadan işittim diyeceksiniz, değil mi? Ben ne diyeceğim? Kitaptan okudum diyeceğim yani. Ama orada ince bir işaret buyuruyor. Hazreti Kadir Aleyhissalatu Tabi Tabii ashabı keften biri oldu rivayette de var. Ashabı keft de Hazreti Mehdi'ye yardım için dirilecekler inşallah. O da ayrıca rivayet olarak sabittir. Böylece Medine o anda sallanmaya başlıyor üç zelzele ile Medine'de zelzele oluyor. Ve terjuf <gülüyor> al Medine ju yamidin thalatha raje'fat, falayıbqa munafikun ve la munafikatun illa harj eli. Munafık erkek ve kadın Medine'de kalmıyor, hepsi detcila inanmak üzere o zelzeleden sonra detcila uyarak çıkıyorlar. Ve fil Medine ju yamidin khabetha, kemaenfil kieru khabeth al hadid. Efendim körük demiri ne yapıyor? Isıtıyor, ısıtıyor, kaynatıyor, kızdırıyor demiri. Onun e, pisini, efendim, e, e, tortusunu, e, pasını atıyor. İşte Medine'de o gün içindeki bütün kirini, pasını, nesi varsa münafık, münafıka, kalbinde hastalık olan imansız. Onların hepsini Medine sallanarak ne yapıyor? Atıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor Buhari hadisinde. El-Medine tukelkir... Medine körük gibidir. Pisini atar, temizini saklar. Allah bizi Medine'nin attıklarından etmesin inşallah. Medine'nin kabul ettiklerinden eylesin. Allah tekrar tekrar ziyaretler nasib eylesin. Amin. Ve yuduane kel yevm Yevmel halas İşte o gün kurtuluş günü diye isimlendiriliyor ve kul son artık deccalın bitmesi yanaştı. Yakrucu ile inisya, kadınlar madınlar artık hemen deccala iman etmeye doğru hazırlanıyorlar. Hatta inne ve binti ve ve zelzele dolmuş olmuş Medine sallandığı için adam gelir dönüyor diyor ki annemi, kızımı Kız kardeşimi, halamı, teyzemi feuzikun rabatan Gidin bağlayayım da diyor. Bağlıyayım evde de çıkamasın diyor. Çünkü çıkacak gidecek, deccala iman edecek, Allah'a inkar edecek, haşa ve kelle. Durum bu duruma geliyor yani. Medine'deki o halas günü. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. وَمَا يَوْمُ الْخَلَاسِ O kurtuluş günü nedir? Üç kere soruyor. Cevap veriyor. يَجِيهُ الدَّجَّال فَيَسْعَدُ اُحُدًا Deccal'ın geldiği gün Uhud'a kadar geliyor, Uhud dağına çıkıyor. فَيَنْظُرُ ile Medine Medine'ye bakıyor. Medine Uhud'dan çok güzel görünüyor efendimizin mescidi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kul li ashabi ela terawna ila hadal adamları yanında Medine'ye giremeyince oradan gösteriyor. Diyor şu beyaz köşkü görüyor musunuz? Beyaz köşk diyor. Hada Mescidi Ahmed. İşte Ahmed'in mescididir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmed Muhammed efendimizin isimleri sallallahu aleyhi ve sellem. Deccal diyor Ahmed'in mescidi bu diye. O bu da efendimizin mucizesi çünkü Resulullah'ın mescidi, Resulullah zamanında sallallahu aleyhi ve sellem nedendi? Hurma liflerindendi, hurma kütüklerindendi, hasırlardandı. Beyaz değildi. Bak, deccalın geldiği zaman da Resulullah'ın mescidi ne renk olacak? Beyaz olacak. Ta 200-300 sene, sene evvel buzat diyor ki, şu anda diyor yapıldı diyor, beyaz diyor. O zaman, herhalde bu binayı görecek diyor ama, tabii şimdi çok acayip yapıldı yani. Şu anda son genişlenmeyi görüyorsunuz tefsahı, resimlerini görüyorsunuz gidemeyenler. Nasıl oldu? Bembeyaz o minareler o şeyler Tam da dışı beyaz görünümlü Uzaktan da görüyoruz Medine'de biz bazı ziyaretle Uhud'dan falan dönerken uzaktan çok güzel görünüyor Efendim Böyle bembeyaz bir köşk gibi çok uzaktan görünüyor İşte Allahu Alem bu binayı görecek tabi Bundan sonra da daha genişleme olun bilmem ama artık bayağı bir genişleme yaptılar Bundan sonrası da bilmiyorum Allah bilir Ama Allahu Alem bu binayı görebilir Minareler bembeyaz parlıyor böyle işte Deccal gösterecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidini. O zaman Ümm Şerik bintü Ebi Haker radıyallahu anha annelerimizden sahabe kadınlardan biri soruyor. Allah Allah. Sohbeti dinleyen kadınlardan biri o kadar erkeğin çıtı çıkmıyor. Kadınlardan biri diyor ya Resulullah fe aynel arabu yelmeyzin? Araplar o zaman neredeler diyor. Arap milleti toplumu Nerede duracaklar diyor. O kadın soruyor. Buyurur kalevum yevmeidin kalil. O gün Arapların nesli çok tükenmiş olacak. Az olacak diyor. Ve bir bi bejil makdis ekserisi Kudüs'te olacak diyor. Ve imamuhumul mehdi yureculun salih o zaman Deccal Medine'ye gelip giremediğindeki bu Hızır Aleyhisselam'ın durumu gerçekleştiğinde Müslümanların ekserisi Mescid-i olacak, imamları da salih bir adam olan Hazreti Mehdi olacak diyor mübarek zat Efendimiz tarif ediyor sallallahu aleyhi ve sellem fe Şam artık Medine'ye de giremeyince Deccal Kudüs'e doğru Şam'a doğru Hazreti Mehdi ve Müslümanları tamamen kuşatım altına almak üzere Kudüs ve Şam bölgesine doğru Deccal ile harekete geçmeye başlıyor Medine'den ayrılıyor bakalım buradan doğru biz de devam ederiz inşallahurrahman Allah Teala hayrınızı artırsın. Ecrinizi artırsın. Amin diyenlerin ayrıca hemden azat etsin. Bugün ismi geçen uğurladığımız ölülerimizin ruhuna, bu cemaatin geçmişlerinin ervahine ve şimdi sağ olsalarda aramızda olacak olanlar ruhları için. Buyurun. El El Fatiha.